Değerli Burç Efendi dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından hepinize hayırlı haftalar. Bugün yine çok değerli bir dostumuzla birlikteyiz. Davut Aktepe daha önce de Kur'an Vadisi'ne misafir olmuştu hocamız. Davut hocam tekrar hoş geldiniz Kur'an Vadisi mikrofonlarına. Hoş bulduk efendim. Her zaman olduğu gibi yine sözlerin en güzeli olan Allah ile başlayalım. Bakara suresinin ilk yedi ayeti ve hemen akabinde de Lokman suresinin ilk yedi ayetini okuyacaksınız evet. değil mi hocam? Evet.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 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ALLAZINA YU'MINUN BIL GAYBI VE YU'KIMUNUS SALATE VE ال الذيذينَ يؤ مِونَ بِالغَ بِ وَيوق مونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ والذين Ve rahmete the elite. ك يsnaanga كأَ في fannashiruhu bi'azabin aliim sadaka'allahu'l alim evet davut hocam teşekkür ediyoruz allah razı olsun ben müsaadenizle mealini vereyim hocam okunan ayet-i kerimeleri. Evet, Bakara suresinin ilk 7 ayetinin mealini veriyorum. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, La, Mim. İşte kitap. Şüphe yoktur onda.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 elif la, mim Şunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İyi davrananlar için hidayet rehberidir, rahmettir. Onlar namazı hakkıyla ifa ederler, zekatı verirler. Ahirete de tam olarak iman ederler. İşte onlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar. Ve işte onlardır felah bulanlar. Öyle insanlar vardır ki hiçbir delile dayanmaksızın halkı Allah yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için laf eğlencesi satın alır. İşte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 Evet Davut Hocam, ses eğitimi ile ilgili neler söylersiniz? Biz biliyoruz ki bir musikıyı, bir şarkıyı, bir türküyü icra ederken şan dersi almak gerekiyor. Peki Kur'an-ı Kerim'i okurken de şan dersi mi almak gerekiyor? Çünkü tize çıkmak gerekiyor, zaman zaman sesi düşürmek gerekiyor biliyorsunuz. Bu tize çıkmaları ve pese düşmeleri gerçekleştirmek için neler yapmak lazım? Şöyle tiz çalışılarak bazıları diyorlar ki hocam benim sesimin sınırı nedir? Yani Allahü Teala herkese bir ses sınırı evet. vermiş. Ama bunları geliştirmek mümkün. Çok önemli burası. Ha, belki ne bileyim bir herhangi bir okuyucu size çıkmayabilir. Böyle çok bariton sesler var, bas sesler var inmeyebilir. Ama çalışarak bu ses telleri bizim şu kaslarımızı nasıl çalıştırıp da kas evet. oluşturuyoruz evet. ya Onlarda? bu ses telleri de çalışılarak geliştirilebilir. Hani belki dediğim gibi çok çok çok iyi bir tiz sese sahip olmayabilirsiniz. Bas bariton bas. Evet. E, tenör bariton bas. Belki bir tenör olamayabilirsiniz erkeklerden bahsediyorum. Evet. Tenör olamayabilirsiniz ama yani kendi sesinizin çok üstüne çıkabilirsiniz. Evet. Yani insan çalışarak tizini geliştirebilir. Ve çalışarak pesini geliştirebilir. Pes çalışması da gereklidir. Buna değinmeye çalıştım. Pes çalışması da gereklidir. Tiz gibi. Ben Ama, mesela ezan okurken hocam tizleri zorluyorum köyde. Her mesela, yerde ezan şimdi, okumam. Hayyana İniyorum pese çok doğru. Size çok çıktığınız yerin aynı zamanında Hı -hı. pese çok inmeyin tabi. Bunu söylemek için durdum. Evet. Ama orada durak verdiniz. Ezanda bu olmasa da çok fazla. Kur'an okurken okudunuz. Ve <gülüyor> kansa Dediniz şimdi sesi birazcık pese inmeyi düşünüyorsunuz. Ay Sen kam bu daha da inebiliriz de Has sen kalm Yeden dediğimiz bir şey var bir makamın kararına geliyorsunuz, evet. karar perdesinden de bir yedene inip tekrar karara gelip bitiriyorsunuz güzel bir bitiriş oluyor yedene inme. Şimdi beyati başlayıp beyati bitirirken yani beyati pestir biraz hani tizi de vardır her makamın ama evet. Kur'anı bitirirken yine sesi alçaltıp güzelce bitireceğiz ya. Onun için pes çalışması şart. Nihavent'te benim bu aşağılara inmem gerekiyordu. Ama pes çalışması olmasa oralara inemezsiniz. Hatta indiğinizde belki sesiniz biter. Ve <Sessizlik> bihi kamam mahmuda da oradaki o daha çok doğru hmm. çıkmaması lazım yani. da olmaz. olmaz. Bu da sirtone yani hep detone diyorlar ya burada hmm. üste doğru kaydırdık hmm. yani sesi. Detoneye çok ayıp diyorlar ama sirtone de ayıp. mahmumu peşine Oldu mu şimdi? Mahmûdâ. Burada hmm. şu korku olmamalı. Beni duymuyorlar, korkusu olmayacak. Duymasa duymasılar. Sen kendini duyacak kadar in pes'e. Hmm. Sesini duyurayım diye çalıştığın zaman, orada ses kayması olur. Hmm. Hmm. Sesini alça alçalt. Ondan sonra biraz da tabi pes çalışmasıyla, kafanı tabi birazcık eğerek, bunları tabi tizlerden Peki, kaldırarak var, vesaire. Kur'an'ı en güzel şekilde okumamız gerekiyorsa bu çalışmalar, bu uğraşlar gerekli. Mustafa İsmail Allah rahmet eylesin, yani bizzat çalıştığı aşır öncesinde söylenir. Antrenman yapıyor yani Antrenman bir mana. yapıyor hatta hmm. bazılarında ki ben bunu bizzat yetkililerinden yani yakınlarından öğrendiğim için piyano'da notalarına basarak. Vay be. Yani nereye bastığını bilerek. Ben şu anda tamam şuradayım ama Gerdaniye, ha bu makam için Gerdaniye çok önemliymiş bu sol perdesine bu makam çok vurgu yapıyormuş. O zaman ben burada bir o rastaki cevaplara nedir Mustafa İsmail'in? Yani o cevaplara çıkmak bir bilinç gerektirir. Diğin. Sonra o makamdan çıkmadan yani o makamın sadece hatta bazı makamları transpoze etmek yani alıp da başka aynı seslerle kendi sesine uyarlayarak bir üste çıkarmak. Bizim yani enstrüman çalanlar çok iyi bilirler bunu. İşte dört ses çalmak, yerinden çalmak vesaire veya işte Türk müziğisindeki bu yani aşırmalar, göçürmeler vesaire vesaire. Bunları uygulamış Mustafa İsmail. Neden Mustafa İsmail değerlidir? Bunun için. İşte başta sorduğunuz sorunun bir kısmını da şöyle cevap vereyim. Evet babam Allah rahmet eylesin. Emeği büyük bende. Sonra Vehbi Yıldız hocamız ve çok değerli farklı hocalarımız ama yani Mustafa İsmail'in dizinin dibinde oturamadık ömrümüz gereği ama onun o e, okuduğu e, bütün aşırlarını yani gidip ta kilometrelerce ötesinden e, okumuş olduğu bir keh var. Nerede? 350 kilometrede ne bileyim Asyut'ta şurada burada. Eğer gidip alıp da getirip dinlemeye çalışmışsak. Mustafa İsmail'deki bu engin Kur'an'ın makamlarındaki bilgidir ve bu bilgi gelişi güzel kulaktan duyma değildir bunu ben hani oturup ispat ettiğim ki arkadaşlarım var çünkü hangi makamda hangi makam geçkilerini yapacağını ve ayarlayarak evet. burası önemli bakın hani birisi vardır kulağı vardır bakın kulağı evet. vardır yapar yani Hicaz'da hicazker gider öbüründe şu gider falan kulak gereği yapar ama bunu bir de bilinçli yapmak var manasına göre yapmak var Fi gayâbetil cûb diyerek orada yani kuyuya düştüğünü anlatan, ondan sonra ne bileyim peygamberlerle ilgili kıssalarda hemen hangi makam gerekiyorsa... ...yani cennetle ilgili, cehennemle ilgili, hatta merhum okurken Rahman suresini okur. Bakarsınız bilinçli bir okuyuştur bu. Nasıl bilinçli? Dinleyicilerimiz Arapça bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Çoğumuz da biliriz sema demek, gök demek. Evet. Bu yaygındır ama erd demek de yer demek. Yerde sesini nasıl alçalttığını, sema derken gökte yükselttiğini görüyoruz bakın. <Sessizlik> Sema derken yükseltti. Ve aqimul vezne bil qisti Ve la tuksirul al arda Ve zahalil anam Ve arda Deki ses düş peşe ee, Evet sese bakın. Vaseme, buradaki İki sese bakın. Evet. Yani buna varıncaya kadar. Maal Sonra getiyor. Viga tamam. yebentil jub diye duruyor orada. Jub herhalde. Ta, küt diye düşüyor. Jub yani, diye düşüyor. Herhalde 90'lı yıllardaydı. Allah razı olsun. Reha Yeprem kardeşimiz saman yoluna çağırdı o zamanlar. İftar zamanı. İftara <gülüyor> doğru. Yani evet. orada bu anekdottan bahsetmiş Tık hatta. Kendisi de bunu fark ettiğini söylemişti. Kendisine de selamlar sunuyoruz. Yani o da Kur'an aşığıdır aynı evet. zamanda. Yani Mustafa İsmail'in okurken böyle cub diye e, onu fark ettiğini söylemişti. Kimi Mustafa İsmail dinleyicileri... Yani tasvir dinleyicileri... çiziyor değil mi? Evet. Gözünüzün önünde resim çiziyor adeta. Yani yani, Hocaefendi ondan bahsederken Kur'an'ı indiği gibi okuyor. Yani manasına muvafık okuyor dediğini. Evet. ki Mustafa İsmail'i çok da dinlediğini biliriz benim Kur'an karilerinden çoğumuz gibi yani konuştuğumuz çoğu arkadaşımız bunu söylerler Abdus Samet'e aşık olmuşuzdur ilk önce Abdus Samet sevmişizdir evet. o, onun kasetleri vardı çünkü evet yani onu çok dinlemişizdir ondan sonra onu taklit etmeye başlamışızdır sesimiz el verdiğince başlardık ve <Gülüyor> ka'ram bu ka wa ma qala wa lan al-akhiratu bu bunu böyle hani şu an gelişe gibi ee, okumaya çalıştık ama böyle başlamışızdır. Sonra yavaş yavaş Muhammed Sıddık Minşevi ile tanışırlar. Evet. Kur'an e, aşıkları. Bunlarda sıralama olmaz ama ben kendi böyle sıralamamı yapıyorum. Sonra Minşevi'de bir farklılık görürsünüz. Bismillahirrahmanirrahim vel ve fecr vel ayali والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم له حجر ألم تر كيف فعل ربك بع Minşevi'de de biraz soluklanır durur, hayran hayran dinlersiniz. Abdusamed'i dinlemeye devam etmekle birlikte, evet. Minşevi'yi dinlemeye devam etmekle birlikte artık Üstad Mustafa. Fennan Mustafa İsmail ile tanışma zamanı gelmiştir. Evet. Mustafa İsmail dediğim gibi bunlar hepsi birbirinden güzide, güzel, sıralama falan ölçü tabi tutmayız. Günümüzde de okuyucuların hepsi şu şundan iyi bu bundan iyi gereksizdir. Hepsinin farklı okuyuşları güzellikleri vardır. İşte Mustafa İsmail'de biraz farklılık görürsünüz. Çünkü işte o bilinçli okuyuş. Evet. Yani nasıl başlayacağını hatta bazen böyle bıçak zoruyla başlar gibi ama beyatinin öyle peslerinden başlar ki. Bazıları sorar, hocam diyorlar, yani bize bir kari sor, en sevdiğim falan. Mustafa İsmail diyorum, alıyor bir kaset, ya hocam diye bu okuyamıyor. Sen dinlemeye devam et diyorum, sabret, sabret. Sonra, yani o, fa sabrun cemil, Mustafa İsmail'in o okuyuş, oralara geldiği zaman, sabrın ne kadar güzel olduğunu görüyor ve Mustafa İsmail artık gece gündüz, eskiden bizim volkmenlerimiz vardı. Evet, Volkarken onu... <gülüyor> <gülüyor> yani daha men olmamıştık o zaman teenager e, zamanlarımızda böyle volkmeni takar ve dinlerdik yürürken otururken yatarken elledine yedkuruun Allaha kıyamen ve kugu'dan ve ala junubihim hani olur mu diyenlere de cevap olsun. Nöbetçilik yıllarımız vardı, böyle e, yemek yaparken bulaşık yıkamayı <gülüyor> çok severim ben, bulaşık böyle çıkın derim, yani. mutfağı bana bırakın, çok yemek yapamam ama e, bulaşık yıkarken takarsınız ve dinlersiniz. İşte orada Mustafa İsmail'in o engin okuyuşları karşısında bazen durur, bazen bulaşık yıkarken hani riyakarlık olmasın ama dökülen musluktaki yani oradan gözyaşınızı döker yani. Mustafa İsmail Değil. döker evet. gerçekten o sabahlara girdik, girdiğinde yani o e, segah yapıp da o segahta da hüzzamı çok kişi veremez oralara girdiğinde bir şey hatırladım Mustafa evet. İsmail deyince hani Mısır'daki başkanlardan biri camiye girince bir ayeti mi bir evet, kelimeyi evet. mi atlıyor evet. neydi hocam o mevzusu bir hatırlatır yani mısın Mustafa İsmail'in hatta zamanı okuma e, anlamında diyebileceğimiz tabi kari aynı zamanda zamanı da okumalı Keh Suresi'nden bir bölüm okurken, e, içeriye Nasır girer, zulümle ilgili, onların akıbetiyle ilgili olan ayeti e, bir şekilde atlar, <gülüyor> atlar ve ama çok değil. Biraz ileride ''İnnel lezînâ menu amilu salihat'' diye cennete e, dahil eder Nasırı <gülüyor> Günümüzde bunun uzantısını bilmem anlatmak gerekir mi, Ahmet Nain'a da aynen görüyoruz. Öyle mi? Ahmet Naina, Allah razı olsun ondan, Kur'an'ı sevdiriyor, okuyor, ediyor. Ahmet Naina beni çok yaraladı şu anlamda. Yani Mustafa İsmail'in aynı zamanda talebesi, mi? E, talebesi değil tam anlamıyla ama mukallidi yani ondan feyiz alıyor, onu taklit ediyor. Günümüzde evet. Mustafa İsmail'i yansıtan kişi ama görüyoruz ki yine aynı şekilde bir zalim. E, min e, karisi olmuş durumda. Yani CC e, neredeyse onun açılış Kur'an'larını okumak onun nasip oluyor. Ee, Allah bizi uzak eylesin bu türlü akıbetle bir zalim zalim midir zalimdir sesi açık ve bir net bir zalimin açık ve net bir zalimin kardeşlere zulmü ediyor Tabi. Bir zalimin karesi olmayı da Allah en azından bana nasip eylemesin. Yani. Amin amin. Hiç evet. kimseye nasip eylemesin. <gülüyor> evet. Hakikaten feci bir şey yani. Evet. Yani zamanı okumak diye böyle bir överek başladık ama sonradan da bunun sıkıntılı bir şey olduğunu söylemek lazım. Yani, yani. Kur'an okurken de neticede okuyuşumuz sırf lillah içinse Hani yine Hoca Efendi geldi burada aklıma. O yine bir sohbetinde bahsederken e, o atlasa da yani diyor. Mustafa İsmail'in o atlayışını çok tasvip etmediğini söyler evet. bir sohbet. E, burada doğru yapmadın. Dinliyorum. Ey Üstad dercesine ee, değil evet, mi? Bir aykırışı var Hoca Belki yani okutan oydu. Evet. E, orada onu okusa belki ne bileyim hani Zalime karşı zulmünü söylemek de aslında bir cihata tam o ayet geldiğini <gülüyor> içeri giriyor değil mi Abdül Nasır? Çok tevafuk, müthiş bir tevafuk var orada. Tevafuk ilahi var. <gülüyor> Allah Allah. Sen neden bu tevafuku <gülüyor> atlıyorsun, ya. atlıyorsun. Ey bir yani? Eybe adam. kimse bir şey demez çünkü okurken. <gülüyor> Oraya gelmiş. Ben geldi kardeşim. O da girmiş. <gülüyor> hani e, hoca efendim bahsetmişken 90'lı yıllarda hoca efendi Çamlıca'daki bir programımıza teşrif etmişti. Çok o günler ne gün ne güzel günlermiş. Konuşurken şunu da fark etmişsinizdir Metin hocam. Sizi bu namelere iten derken şunu da görüyoruz. Üç lafımızdan ikisi hemen hemen Hoca Efendi oluyor. Evet. Hoca Efendi işte Mustafa İsmail hakkında şöyle diyor. Hoca Efendi'nin Efendi 90'lı yıllarda İstanbul'da ikamet ettiği dönemde de işte bulunduğu bazı programlarda Kur'an okumak nasip olmuştu. Evet. Sonra Hoca Efendi'nin yine Kur'an musikisi sohbetini dinlemek bize nasip oldu. Demek canlı canlı ki onun da bu okuyuşlarımızda tesiri çok büyük. Bizi evet. bu okuyuşlara iten faktörlerden hani Allah rahmet eylesin babam diye başladım. ve bir Yıldız Hoca dedim. Sonra Hoca Efendi Hoca Efendi diye çok böyle anlatıyoruz. Hakikaten onu Kur'an aşkı sonra bu sohbetlerinde bu kurallardan bahsetmesi bizi ayrı bir şekilde böyle okumaya itti. Yani evet. bu bir realite. Allah ebediyen razı olsun, e, sağlık saat afiyet. Amin, ihsan eylesin. vazifesi bitmeden başımızdan eksik gelemezsin. Amin. Ee, şimdi e, Hoca Efendi'nin e, geldiği bir programda e, Abdül Nasır anlattık biraz önce. Evet. Buna benzer bir olay yaşadığım için bunu anlatıyorum. Hoca Efendi'nin geldiği bir programda Kur'an okumamız istendi, ama ben böyle hani tevafuk falan etmedi. Hani Hoca Efendi geldiğinde tevafuk eden bir ayet değil de. Hoca efendi gelip oturdular. Ondan sonra bize de oku dediler. avuz Besmele çektik ve nereden estiyse çok da bilinçsiz yıllarım. <gülüyor> evet. Hep böyleyiz Allah. Hala öğrenmeye çalışıyoruz bir şeyler. Gündeme muvaffak okumak lazım her zaman. Yani sonra Kur'an bize inmiş. Onun mesajlarını günümüze iyi yorumlamak lazım. Ben de orada çok demek ki böyle çok oturtamamışım. Zümer suresinden başladım kendimce iyi okuyorum. Güzel seçimlerim var yani. Vasikallezine kafarû ilâ cehennem zümara diye başladık. Okuduk. Tabi sonraki ayetlerde vasikallezine takav geliyor. İla ilal cennet falan diyor. Evet. Selamun aleykum tıbtum diyor. Ben de zaten arkadaşlara sonradan öyle cevap veriyorum yani. Ama arkadaş geldi. Allah razı olsun güzelliğinden bahsediyorum. Bu işlere de vakıf bir arkadaştı. Hocam ne yaptın dedi ya. Hoca <gülüyor> efendi gelmiş oturmuş. Yani etrafta güzel bir ortam var. Hani böyle güzel bir vesileyle toplanılmış. Sen vesikal hep cehenneme zümera. Sonra ben o zaman birazcık şöyle derlemiş toparlamış. Hocam sonraki ayetlerde de ilal cennet diyor ya. Oraya bakmıyor musun dedim yani. ama. Ama hakikaten öyle başlamak lazım. Bakın güzel bir ortam olmuş. Evet. Buradan bizi dinleyenler var. Güzel bir ortam olmuş. Güzel bir meclis var. Böyle direkt şeyden başlayabilirsin. Ne olacak yani? vesiqa allazina ittaqav rabbahum ila'l cennet zumarah. Şöyle cennet ümit biz bulunduğumuz her ortamda ümit aşılamamız lazım evet. yani insanlara güzelliklerden bahsetmemiz lazım. Hatta derler ya, cami kürsülerindeki vaizlerimiz de hani Evet. Ayda yılda bir defa camiye Gelen teşrif etmiş kişiler var. Onları kaçırmamak için daha çok cennet ayetlerini ya da cennetle ilgili hikayeleri arz edin cemaate şirat, diye söylenir. Bunları deyince dinleyicilerimizden olur mu bilmem ama her yerden böyle ya hep böyle cennete mi ya biraz da korkutun falan diyenler var ama evet. onlar gelsinler ayrıca bir oturalım. Evet. Ondan Onları da cehennemden bahsedelim. Sabahdan bir açalım tamam mı meclisi. Ondan sonra kullemâ nazicet cülûduhum beddelmâhum cülûden gayraha diye okuyalım ağlaşalım, tevbelerimizi edelim o ayrı ama biz insanların içerisinde her zaman yessirû velâ asiru.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 Kur'an Vasi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç efenleririz. Eğerli dinleyiciler Kur'an Vadisi devam ediyor. Bugünkü misafirimiz, konuğumuz, kıymetli dostumuz Davut Aktepe hocamız. Evet hocam Beşiru demişken hani müjdeleyin, müjdelemekten bahsettik, önemine değindik. Büşra Lena diye sizin çok güzel okuduğunuz bir kasidevari bir hoş bir şey var değil mi evet, hocam? Evet. Onu arz edebilir misiniz hocam? Evet. Büşra قَرَّ عَيْنَا هَذَا جَمَالُ الْمُصْطَفَى أنواره لا حد لها بشرى Kulluna narcu'l usul diyor hepimiz Yani evet. hepimiz ona ulaşmayı, kavuşmayı istiyoruz. hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz eylesin. hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz hepimiz Amin. hepimiz hepimiz